Yemin kefaretini bir kişiye versem geçerli midir? Yoksa ayrı ayrı kişilere mi vermem gerekiyordu? Bunu da cevaplandırırsak inşallah başka sorulara geçelim. Şimdi yemin kefaretinde şu hususa dikkat etmek lazım. Yemin kefaretini toptan bir kişiye aynı gün veremeyiz. Yani orada ne diyor? İşte o... 10 tane fakire vereceksin. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةٍ وَسَاك۪ينَ Bunun keffareti diyor efendim 10 tane fakiri yedirmektir veya giydirmektir veyahut da bugün köle yok işte. Şimdi burada bizim dikkat edeceğimiz husus bir gün içerisinde 10 tanesini ona vermeyeceğiz. Yani diyelim ki bugün bunun keffareti, Günlük olarak 15 liradır. Ee, 10 tanesine ne eder? 150 lira. Kalkıp da 150 lirayı bir kişiye aynı gün içerisinde vermeyeceğiz. Bunu dağıtarak verebiliriz. Yani 5 kişiye verebiliriz ikişer gün. Veya 10 kişi bulduysak onlara 15'er, 15'er dağıtabiliriz. Efendim 2 e, kişi bulduysak o zaman ne olacak? Hepsini aynı anda vermiyoruz. Bu sefer beş günde vermiş olacağız. Yani önemli olan bir kişiye aynı gün içerisinde birden fazla vermeyeceğiz. Neden diye bir soru geldi benim aklıma hocam. Çünkü nedeni şu. Bir gün içerisinde birden fazla ibadet olamaz. Yani hmm. bu keffaretin gerekliliği budur. Mesela biz bir gün içerisinde iki defa oruç tutabilir miyiz? Hayır. Tutamayız. İşte. Bunun sebebi de budur. Bir gün içerisinde, şimdi üç gün oruç diyor. Bir gün içerisinde üç günlük oruç tutabilir miyiz? Tutamayız. E ne olması lazım o zaman? E bu sebepten dolayı, yani bir günlük vakit içerisinde ancak bir günlük ibadet yapılacağı için e bu orucun karşılığı da ne olarak gösterilmiş? Yani tutamıyorsa e fidye olarak gösterilmiş. Dolayısıyla bir insanı bir günde iki, iki öğünden fazla e, doyurabilir miyiz? Yani iki öğün belirlemiş. Biz gerçi üç öğün, beş öğün yiyoruz ama yani. e, iki öğün belirlenmiş. Bir insanı iki öğünden fazla mesela işte on öğünlük ya da yirmi öğünlük yedirebilir miyiz? Yediremeyiz. Adam bıkar. O sebepledir ki ayrı ayrı verilmesi gerekir.